Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar. Modern sabahlar başlıyor. Modern sabahlar devam ediyor. Firey hoş geldiniz stüdyomuzu. Hoş bulduk. O kadar güzel rakayen rol çalıyordunuz ki uyandırmaya kıyamadım. Ne kadar güzel bir <gülüyor> üste çıktınız. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani gerçekten de e, dışarı çıkanları bir kez daha e, uyarıda bulunmak istiyorum. O böyle buzlar eriyor falan diyorsunuz ya. Evet. Sulu bir buz oluyor. E, gerçekten insanı zorluyor. Ee, bastığınız yere dikkat edin de demeyim. Yani düşmemeye gayret edin. Hayırlı olsun diyelim o zaman Vallahi bir kezden. maymun gibi kaldık şu yaşımızda 50 metre yürüyeceğiz diye gerçekten büyük sıkıntı. Kolaylıklar diliyoruz herkese. İsterseniz güzel haberlerle başlayalım. Daha çok yağmur daha çok güneş mi? Daha çok... İkisi de bana şu anda uyar. Vallahi bize de hepsi uyar. Ee... Güneş olsun yağmur olsun kar ayrılsın yeter. E herkes dün büyük kar fırtınası geliyor diye bir böyle streslendi. Evet nasıl sevindik? Nasıl sevindik şimdi? Yağmur yağınca. Değil şey mi? Nasıl... ne bunu... Ölümü gösterip sıtmaya razı etmemi Öyle bir tabir mi var Ab altından sopa göstermek Değil o değil <gülüyor> Cebim, Ama... Ellerim ıslak <gülüyor> cebimden anahtarı Al diyerek böyle elinden O mu? Ola benziyor galiba ona benziyor Ellerim ıslak cebimden anahtarı alır mısına benziyor ee, gerçekten hepimizi mutlu etti Bilmiyorum bugün kar yağacak mı yağmayacak mı ne diyorsun Ege ne diyorlar Ne diyorlar bizim orada yağıyordu Yola bir çıktım eridi Aa, ne Yağmura kadar... dönüştü coştum, ne Açtım müziği arabada Allah diye bağıra bağıra geldim <gülüyor> Otoparkta buza saplandım Şimdi yine Allah diye çıkmaya çalışacağım. <gülüyor> ne kadar güzel, ne kadar güzel bir hayatını dolu dolu yaşaman gerçekten bizi de mutlu ediyor. Teşekkür ederim. İsterseniz ilk hemen bomba haberimizi verelim bugünün. Ee, ilk bomba ver de de bunu biliyorduk zaten. Ee, müzik dünyasının parlayan yıldızı iki gün önce kimdi? Adel. Ya, Adel'di, Adeldi. pırıl pırıl. Veya Can Bono mu? Ee, şu an için Adel'i konuşalım tercih edecek olursak. Ee, i̇lerleyen günlerde tabii ki Can, Bono Can mı, bol bol konu. konuşacak vaktimiz olacak. Oğlu konuşacağımız güzel günler de gelecek. E, Adel'den açıklama geldi. Beş tane Grammy'i aldıktan sonra... Beş mi? Altı mı? Artık? Altı aldım. Altı tane aldıktan sonra... Sayamıyorum e, demiş. Müzeye bir süre ara vereceğim demiş. Ne kadar vereceksiniz efendim demiş. Dört beş yıl ara vereceğim demiş. Ne diyorsunuz ya falan demiş. Eee demiş zorunuza mı gitti? <gülüyor> altı tane Grammy'i almışım aslanım demiş. Sor. Ne yapacağım ben bunu? E, Valla sevgilimle de demiş daha çok vakit geçirmek istiyorum. Keşke bu haber dün çıksaydı sevgililer gününde. Aynı ne kadar e, güzel olurdu. Bana o şarkıları yazdıran, söyleten o zalim o hayın Simon'la daha çok vakit geçirmek istiyorum. Çünkü öbür türlü demiş ilişkinin gitmesi mümkün değil. O zalim Simon şey diyor mu? İyi ki ben sana böyle şerefsizlik yapmışım. Bak yoksa o şarkıları yazamazsın. Nasıl alacaktık bu gremileri hayatım demiş. Valla Simon'a da bakıyorum. Tip desen ee, demek ki her şeyde bir Bir numarası var demek ki Simon bir Bakayım var. bir fotoğrafına sakallı kıllı mıllı bir suratı var Böyle... Güzel bir adam canım Simon ee, Aslında güzel bir taraftan baktığın zaman da Kenan Doğulu'ya da benziyor Evet ya. ben de onu diyecektim de <gülüyor> siz bir yere gitmesin sohbetliği içime attım İçime attığım şeyler Halil Sezai'ye de benziyor biraz ee, Valla Halil Sezai ile Kenan Doğulu'yu şöyle bir harmanlayın Üstüne de Hafif Biz Bir İngiliz tozu. Yok İngiliz tozu değil. Şey serpiştireceksin. Ee, bizim adamımız neydi? Ee, bir yarışma sunuyordu anında Öyle abudur sesleriyle. Milleti şey yapıyordu işte ya. Bir milyon lira veriyorum falan filan diyordu. Kenan Işık. Ya, hayır gence olanı ya. Ee, Engin diye isim geliyor. Acun. Allah Allah Ege. Yakışıklı olan diyoruz Aha, ya. Ha, senin kıskandığın Benim adam. Benim kıskandığım adam kimdi? Düz yatan. Düz yatan. Engin Altan düz yatanı da hafif üstüne serpiştirdik midi? Al sana en güzel sayman. Adel sevgilisi. Vallahi Adel sevgilisi. Adel'de... Mutluluklar diyoruz bir kere Adela. Evet yani e, erkeğim için her şeyi yaparım demiş. Bir de yok. Adelden oyun havaları diye bir albüm çıksın ya bu kadın ağla ağla bizi de ağlatıyor hani birini destek olalım istiyorsun bir şey yapalım istiyorsun Ay Adelden oyun havaları diye bir albüm çıksa ne güzel. Kapış kapış. Zaten önceki albümleri de kapış kapış gidiyordu. Ee, bize de bir hoşluk olur bilmiyorum. Hep böyle insanı hüzün, hep böyle bir. E, kalbini acıtan şarkılar nereye kadar? Bizim mahalle Tenekeli Mahalle diye başlasa mesela da bunu da çok güzel okur. Muhakkak ki muhakkak ki. Erkeğim için her şeyi yaparım. İyi bir aşçıyım. Komiyim. Hep sevişmek istiyorum. Kadın... Daha ne <gülüyor> aşçıyım. Komiklikler yapıyorum. Hep sevişmek istiyorum. Arada güzel şarkı okuyorum. Daha ne ister yani. da hakikaten şey Simon'da çıktı. da vallahi hakikaten krallım. Dört ayağının üstüne öyle demiş ya. Kırk yılın başı dört ayağımızın üstüne düştük. Ondan sonra otururuz hep beraber her sene bir gremisini şey yapsa yese altı sene fıstık gibi geçer yani kızın her şey hazır gözüküyor tebrikler mutluluklar bir kez daha hoppa dönüyoruz Washington'a dönüyoruz Washington muhabirimiz ee, keşke Oktay Demirci olsaydı da bizde Washington muhabiri taklidi yapsaydı evet, bayılır çünkü Washington muhabiri <gülüyor> taklidi yapmaya. Amerika'nın Washington eyaletinde eşcinsel evliliğe nihayet izin çıktı. Washington eyalet valisi dün törenlerle açıkladı bunu. Christine Gregory eşcinsel evliliğe izin veren yasaya imzayı çaktı. Bundan sonra hemcins çiftlere ayrımcılık yapılmayacak, eşit muamele edilecek. Gurur duyuyorum demiş. 7 Haziran'da yürüleyin. Ne Bugüne kadar neyi beklediler peki o zaman? İşte olgunlaşmasını beklediler. Düğün sezonunu mu beklediler nedir yani? Zaten 7 Haziran'da e, serbest bırakılıyor. Şimdi imzayı çaktı ama 7 Haziran'a kadar tüm hazırlıklar yapılacak. O zamana kadar birbirinizi iyi tanıyın. İyi tanıyın. Süreç olgunlaştı önümüzde. Yürütebilecek misiniz? E, yani? Şimdi bakıyoruz e, Şubat derken diyelim. Hani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran nereden baksan 4 aya yakın bir süre var. E, bir ilişkiyi hale yola koymak için de 4 aylık süre. Tabii anca hazırlığım hazırlığı var bunun e, şeyi tabii, var. Nerede yapacaksınız işte tören yeri, efendime söyleyeyim davetliler... Tabii, oğlan tarafı damatlık, oğlan tarafı. damatlık. Bazı s, yani mesela Türkiye'de yarın öbür gün bu tartışılmaya başlandığında eşcinsel evlilikler çok garip şeyler ortaya çıkacak biliyorsun. Yatak odasını kız tarafı yapar, oğlan tarafı beyaz eşyaları alır falan. Şimdi burada oğlan tarafı oğlan tarafı ne olacak yani? Her şey ortak mı olacak? Ya da kız tarafı Belki kız tarafı. Belki de bu yüzden mi şey olacak ha? Tabii doğru kız gel yani mesela gelinliklerde de sıkıntı. Şimdi iki tarafta gelinliği abanırsa. Biliyorsun gelinlikler ateş bağısı Ege'ciğim. Hakikaten başka buzdola, ya buzdolabı bağlamayacağız ya da ikimiz de gelinlik yiyeceğiz tattım diyecekler yani. Hadi erkekler evlenirken sıkıntı yok. İki tane takın biz bunu sonra da giyeriz diyecekler. diyorlar ona göre uygun bir şey alıyorlar. Hiçbir şey yapamasalar benim gibi bir smookin tercihleriyle Yarın öbür gün bunu değerlendirecekleri bir ortamın şöyle bir avantaj alıyor. da olacak yani bir yani bugüne kadar hiçbir e, müşteriden duymadıkları lafları duyacaklar gelinlik veya damatlık satanlar hmm iki tane alsak ne <gülüyor> ne, ne olur? oluyor Toptan alımlarda indi çünkü o da toptan alım. Hep alıma bir gider. tane alınır şimdi iki tane alınca belki biraz indirim olacaktır bu ayrımcılık da burada da kalsın yani. İşte dört ayda her şeyi hale yola koyun. Bu süreci güzel değerlendirin. Ve mutlu bir yaza merhaba deyin. Çünkü 2012 hepimize mutluluk getirsin. Mutluluk getirsin doğru. Ee, devam edelim isterseniz. Ee, hemen şöylecik böyle hızlıcama bir bakıyoruz. Sevgili Şakira'yı e, üzülüyoruz Şakira'mıza. Ne oldu Şakira'ya? Şakira'yı deniz anası ah. ısırdı. Deniz aslanı ısırdı. Deniz aslanı, deniz aslanı daha kötü. Deniz anası, deniz anası yakar anası bir... en fazla. Yani. yani ee, ama işte, ne işin var senin deniz aslanıyla aynı yerde ya? E, Valla Güney Afrika'da Cape Town'da tatil yapıyordu. Bir dalayım demiş. Ondan sonra e, dalarken de yanına deniz anası sen lak diye bacağını ısır. Barcelonalı e, Piqué ile birlikte biliyorsun kendisi. Biliyoruz. Barcelonalı Piqué dediğin futbolcu mu? Futbolcu Piqué. Hmm. Ondan sonra. E, Bilardo'cu olacağını hiç düşünmüyoruz. Çünkü vallahi, Barcelona'da Bilardo'cular Piqué yasak. ay <gülüyor> au. Anam San Francisco sokakları. Anam San Francisco sokakları. Sistem çalışmıyor. Bak vallahi kaç gün? Hadi Ertan. Kaç sen bir koş gel. Ee, şöyle bir açıklamada bulunmuş Şakir'e. Bugün bir grup fok ve deniz aslanını görünce çok sevindim. Biz de seviniriz açık söyleyeyim. Valla deniz hani deniz, deniz al... aslanıyla ile bola arasında diş farkı mı var? Bakayım. Ee, deniz it. ayısı o benim dediğim. Dişli olan mı? Kallavi dişleri olan mı? Evet. Kolum kadar dişleri olandan mı bahsediyorsun? Evet. O deniz ayısı canım. E, deniz Ama deniz aslanların erkeklerinde de galiba kolum kadar şey var. Ya da bölge bölge. Bilmiyorum Egeciğim ben de deniz aslanı korusunda o kadar şeyli değilim. E, verimli olamayacağım senin için kusura bakma. E, nedir deniz aslanının özelliği? Biz gördük mü deniz aslanı? Akdeniz Fok'unu biliyoruz. Fok işte bir. Yani Fok tane Akdeniz Fok'u en kibar olan. Fok'u evet. En kibar olan. Ama bizim Aydın da pek kibar değil. O da bayağı iri ya tamam irilikte iki arasında Aydın ne? mıydı bizim fokumuzun adı ya Aydın badem badem badem badem Aydın Balin Aydın Balin bizde işte karıştırıyoruz hep o ikisini karıştırıyorum çok benziyorlar birbirlerine ee, bir... Aydın şey badem Akdeniz fok mu yok Serbest foku mu badem Serbest fok olur mu badem Akdeniz foku bunlar iri bu ya i... Akdeniz e, foku şeyi kibar... de irisi var efendime söyleyeyim şimdi söyletme kavunun da irisi var topatan kabunu derler yani irilik şeyi değiştirmiyor mu İri, Sınıfı değiştirmiyor. sınıfını değiştirmiyor insanın bile irisi var yani fokları bilen varsa dinleyicilerimiz arasında fok Laden... deniz ayısı ve deniz aslanı ha, bunları bir açıklarsa çünkü... telefonumuz 210-30-30 ama bize filmlerden şey yapsın veya başka bir net gözümüzde canlandıran <gülüyor> filmlerden mesela ne bileyim işte falan filmdeki kirli herif filmindeki ha, adam foka benziyordu gibi <gülüyor> mesela Öyle bir şey olabilir. Ee, ısırmış. Yani bunlar demek ki ısıran da hayvanlar. Bizim. Ama bu kız. Bademin ki... tek yaptığı tekneye çıkıp zarar vermek. Evet. Batırıyor. Öyle bir espirisi vardı. Onun da tek bir dezavantajı var. Batırıyor efendim. Yani Kimse de... bilmiyor bu arada deniz ayısını, deniz fokunu, deniz ayısı, deniz aslanı. Ve fok arasındaki fok. farkı. Çünkü i̇şte bir... kara foku olmadığından deniz foku demiyoruz. Şimdi bir grup fok bola ve deniz aslanını görünce çok sevinmiş. Biz de çok seviniriz böyle dışarıdan baktığımız zaman gerçekten çok sevindirici. Ee, çok sevimli görünüyorlardı. Hatta şöyle demiş çok sevimli görüküyorlardı. Onlara biraz yaklaşıp fotoğrafını çekmeye çalıştım. Ancak aniden içlerinden birinin saldırdı. Kardeşim Süper Tony beni kurtardı. Korkudan felç geçireceğimi sandım. Çok üzüldüm çok heyecanlandım. Anne babası da ne enteresanmış kızın adı Shakira. Oğlanın adı Süper Tony. Ama işte onlara da bir eğlence, bir anlık zevk vurulduna çocukların soyadımız yok. Biz de isimleri <gülüyor> yüklendik demiş. Vallahi güzel. Geçmiş olsa Shakira'ya e çünkü müzik dünyasındaki yani şimdi Whitney Houston'a e, başına gelen e, artık kaza da demeyelim ne denir? Talihsiz hadiseden sonra Shakira'nın da başına böyle bir şey gelse Kendisi, müzik dünyası kaldıramazdı. Zaten Adele bir taraftan müziği bırakıyor. bırakıyor. Biz burada ne çalacağız diye kara kara düşünüyor. O yaman Rihanna'yı mı dinleyeceğiz? Yani Brezilya'daki radyolar bile kara kara düşünürdü çünkü Doğru. orada da çok güzel radyolar var ve neler çalıyorlar. Ne kadar güzel, fayr. Bu temennilerin ne istersen reklama gidelim çünkü bir sonraki temenniyi kaldıracak durumum yok. ay ay ay ay ay ay ay ay Bu sabahlar devam ediyor buyursunlar efendim. Ee, bugün şimdi para parayı çeker ya da zenginin malı köşemizi mi yapalım e, yoksa e, nerede gebe kalabiliriz adlı e, araştırmamıza mı şöyle bir göz atalım. Şimdi nerede gebe kalabiliriz? Şubat ayındayız bu haberi dinleyip hemen e, işlemler başlayan dinleyicilerimiz bu sene içinde doğurabilirler. Bence vakit geçirmeden çünkü bunu bir ay sonra yaptığımızda bütün esprisi kaçar. kaçmış oldu. Çok haklısın. Aynı kanaatteyim ben de. Hemen ivedi bir şekilde bakalım. E, çünkü bir yerde de ivediyi kullanmam gerekiyordu. Amerikalı oyuncu Suzan Sarandon e, kıza, e, kızı var kendisinin, Hı -hı. kendisinin kızı olur. E, <gülüyor> Eva <gülüyor> Amuri. <gülüyor> Eva Amuri mi? Eva Amuri. E, ondan sonra nerede işte sormuşlar ya yani şimdi konu oraya nasıl geliyor onu bilmiyorum. Nerede hamile kaldınız konusuna nasıl geldi onu da bilmiyorum. Şöyle demiş 1984 yılında İtalya'da e, İspanyol merdivenlerinde e, baya da merkezi yer orada. Baya da merkezi. Oldu falan... Yani hani günün her saatinde <gülüyor> turist oluyor orada. Vaale demişler olay nasıl oldu? Şöyle demiş, e, o zamanlar e, hamile kalmakta güçlük çekiyordum. Kızımın babası olan eski sevgilim İtalyan yönetmen Franco Amuri kendisini, kendisini derken kendisi bu, eski sevgilim olur kendisi eski sevgilim olur o zamanlar beni yani kendime Suzan'ı şey götürmüş İspanyol merdivenlerine götürmüş alsan demiş merdiven. Alsa merdiven bak işte demiş burası merdiven ya ne, ne yapıyoruz falan demiş ya Frankuna manyak mısın niye geldik İspanyol merdiven şiş demiş sakın sesini çıkarma ya ne, ne yapıyorsun? Amuri demiş benim adım Amuri demiş <gülüyor> ne diyor falan neyse orada şey özür dilerim falan diye böyle bir şeyler olmuş ee... Uğurlu mu gelmiş orası hani öyle şey gibi mi? Uğurlu gelmemiş Genin ya. Çocuğu olmayan kadınlar gitsin oraya böyle bir Mer indip merdiven indip çıksın çocuğu olur gibi bir şey mi Vallahi yoksa? Valla sadece merdiven indip çıkmak mı olmuyor bu iş demiş. E, ne yapacağız? Amuru yani? gibi adam lazım. Saksılar şey var büyük arkasından mı şey? Gel bak saksının arkasına. Bak bak benim? büyük büyük var. Be. Ben sana menekşeleri göstereceğim gel geldi. Ünlü oyuncu hamile kalmak isteyen kadınlara da şunu öneriyor. Kafanıza takmayın, yiyin için çok affedersiniz çok özür diliyorum biraz da teknik olacak ama sevişin herhalde hamile kalırsınız sözleriyle de akıl ver kesin mi diyorsunuz? yok herhalde yani, yani, herhalde yanında da yer, şey kalır, kar kalır yani yani evet yediğin sonuçta yediğin şey, içtiğin yanına hatta affedersin çok özür diliyorum yine tekrar yani saat itibariyle rahat konuşabiliyorum e, yediğin içtiğin e, e, seviştiğin de yanına kar kalmayacak mı? Kar kafana kalacak. bir şey takmayacak mı? mı seviştik diye kimse geldi. kimse Ar demez Allah, ki yani Allah. evet evet, evet. E, bu mutla bir de verelim İspanyol merdivenleri birebir. Önceden böyle bir iki iner çıkarsınız, bakarsınız. Isınma hareketleri. Isınma gibi. hareketleri. Çünkü e, sporda da bu çok bir önemli. Bir şey olmasa da o da sana gene hareket etmiş oluyorsun boşuna değil. O yani. da o evet Sonra evet. O da spor. E, o, o da, da yanına kâr spor... kalır. Yahu resmen e, insanın yanına kar kalacak o kadar çok şey var ki ben bile. Şöyle bir düşündüm. Şöyle be. bir düşündüm yani. Şu ara bir düşündüm yani açıkçası. E, Jamie Oliver'a isterseniz haberlerden sonra bir göz atalım. Aa ne oldu Jamie Oliver'a? Aman ne olacak ya millet tadilat yapıyor biz de tadilat yapıyoruz aramızdaki farka bak. Yani adam bir milyon sterlin bulmuş tadilat yaptığı dükkanda. Nasıl dükkanda sterlin mi bulmuş? Valla eskiden banka dükkanıymış. Böyle... Banka dükkanıymış mı? Banka dükkanı yani tabi bana... bankaların ihtiyacı olan şeyleri mi satıyormuş? Beznetler falan gibi mi? <gülüyor> Eskiden banka şubesiymiş Yani banka şubesiymiş yani Tükkanıymış falan yani Banka şubesinde de para kalmaz ya Onların kayıt kuyruğu Vallahi işleri bırak, güzel kısa, yürüyor Alt katta bunların kasası masası oluyor ya evet. Şey kasası Kasayı alın. Bir bankada başka önemli bir şey düşünemiyorum ben ya Bir numaratör ama bir kasa Yani onu anladım da şöyle bir şey yok Banka çıkmış hemen akabinde Jamie orayı kiralayıp girmemiş yani zamanın behrinde 1930'larda... Çok uzun yıllar yani önce. Yani 30'larda 40'larda şeymiş işte güzel güzel kasası masası olan güzel bir dükkanmış. Sen tut oradan bir milyon sterlin değerinde ıvır zıvır mücevher falan fısık. Ha bir de şey bu Dükkanın tadilatını da demiş bedavaya getirdim. Bu ne demiş. kadar güzel ya bizden ne çıktı? Bizden, bizden... <gülüyor> şey afriyat çıktı onun da parayla hatırlıyoruz. <gülüyor> Bizden afriyat çıkıyor sevgili dinleyiciler. Vallahi, El alemin dükkanından. Çamur, buz. Bir daha bir, istersen bence bir daha kazıyalım. Da, ben iyice bir eşelemek lazım. O duvarları falan bir bakalım. Belki gömük mü bir şeyler vardır. Ben deneyeceğim abi alacağım gireceğim daha yani gireceğim, sonuçta. Ne olacak ya? Sonuçta bütün tabihan... Bir ay hayatı... daha erteleyelim ne olacak yani? Ama elimize mi yapışır? Vallahi zaten inşaata alıştık. Ben usta görmeden yaşayamıyorum artık. Bazen sokakta başka inşaat görüyorum ona giriyorum. Ona giriyor. Vallahi öyle yani insan bağımlılık bağımlılık yapıyor insana. İnşaata girmeyi öğrendik yani. İnşaata giriyorum. Hayırdır birader ne yapıyorsun demiyorlar yani. Bir giriyorsan hemen bir yerlere falan bakıyorsun. Tabii canım böyle ne arıyorsun falan. Bir her her şey de. yapıyorlar. Çünkü çok yapıyor gelişmiş Evet. Şöyle o. şöyle yaptık. Orada malzeme gelmedi falan. O gelir öğleden sonra deyip çıkıyorum ben mesela. Sağ gibi vallahi İnşaatı bekliyorlardır herhalde yazık. <gülüyor> Böyle güzellikler oluyor hayatımızda. Jamie Oliver'ı tebrik ediyor Sevgili Niza, o zaman şöyle yapalım. İsterseniz haberlerle bir coşalım. Haberlerle coşmak için de elbette bir haberciye ihtiyacımız var. Çünkü bizim verdiğimiz haberler belli. Evet. James'idir, Oliver'ıdır. Bunlardan başka bir şey veremiyoruz. Ama derseniz ki dünyada sadece tadilat mı yapılıyor? Elbette hayır, elbette hayır. Pek çok şey oluyor. Onları bir güzel e, öğrenmek için biz de size özel haber bültenleri hazırladık. İşte o haber bültenlerinden bir tanesi. 9 haber bülteni gerekli hazırlıklar. Tamam, buyurusunlar. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Gazetelere bakmaya devam edeceğiz ama dün Fahir gene inşaattaydı. Hı -hı, Masalar hı. gelmiş. Masalar geliyor, allı yeşilli. Masalar geldi. E... Dinleyicilerimize bir tarih vermeye çok yakınız çok, şu anda. Çok, çok yakın, çok yakın. Onu da istersen... Ee, sen ver. Çünkü biliyorsun dün sevgililer günüydü. Evet. Bizim tek derdimiz sevgililer gününe yetişelim. Özel bir gündü. Yapamadık. Yapamadık. Ama tabii ki bugün de Dedi özel... ki sevgililer dışarıda para harcamasınlar. Evde baş başa evet. güzel bir şeyler yapsınlar. Ondan sonra da hani... Rahat, daha rahat bir ortam olur. Ve zarardan kar ederek... Zarardan e, kar e, ettik. Zarardan kar ettik en nihayetinde baktığımız zaman. Ama bugün de özel bir gün. Bugün de... E, Türk e, radyo tarihinin e, önemli isimlerinden bir tanesi... ...kilometre taşlarından bir tanesi... ...Orhan Boran... ...ve ee, Halit Kıvanç... ...Halit Kıvanç... ...tabii ki onlar en önemli... ...en önemli kilometre taşları... ...bunların yanında böyle küçük böyle... Bir, bir tane kedi gözü. Kedi gözü dediğimiz bir başka modelimiz var. Ege Kayacan'ın doğum günü bugün 37. doğum yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar Türkiye'de başladı. Türk kederli Tebrik ediyoruz Ege. Çok 37 yaş. Doğum ya, günü mü mekanda yapabilecek miyiz diye sordum ben. Şöyle bir bakalım yapamayacağız. Hayır bakayım dediniz hayır dediniz. Hayır maalesef yapamıyoruz ondan. Ama masa olmadı. ayakları isterseniz eğer bir doğum günü masa ayağıyla biskütleriz diyorsanız. Buyurun işte en güzel masa en ayakları. En güzel masa ayakları e, tabii ki 25 Euro'luk masa ayaklarıyla kutlayacağız 25 kilo Yani şeyde ödün vermedik. <gülüyor> Gramajda. Yükte hafif, pardon, yükte de ağır, pa da hafif her türlü şeyimizi seçen getirdik. İsterseniz hemen gazeteleri göz atmaya devam edelim. E, kutlamaları başladıktan sonra eee Ay yüzeyinde araştırmalar devam ediyor. Ondan sonra ay yüzeyinde uzaylıların bıraktığı izleri buldular. Ne olabilir, ne izi bırakmış olabilir uzaylılar ay yüzeyinde. Çünkü Pati mi çekmişler uzaydan? Valla yaklaştın, yaklaştın. Ay yüzeyine Hı. benim arabayla gitsen kayma yapar mı? Ee, aslında çok kritik bir soru. Çünkü ama... E, Şu lastiklerle diye, gidersen mi? Soğuk çünkü. Evet, o soğuk. Buzlan ama su yok. Su yok. Oradan Demek rahatsın. Buz yok. Buz yoksa rahatsın. Bence tıkır tıkır gider. Gider miyim rahat? Ve bence. güzel de okutursun onu Egecim. Ayda mı? Ayda güzel okutursun o arabayı. Yani için rahat olsun. Kimi ee, okutacağım? Uzaylıya. En ayının bir Dünya teknolojisine <gülüyor> hazır mısınız diyeceğim. Ay yüzeyinde yapılan araştırmalarda e, yaklaşık 9 metre çapında e, bir kaya var. Onun hemen dibinde e, şey... 9 kayalar mevki diye geçer. 9 kayalar mevki bir izler bulundu. E, bu izlere baktılar. Resmen uzaylılar e, afedersiniz misket oynamış gibi. Misket dediğim yani bildiğimiz misket e, şey oyunundan bahsediyorum. Yani diye... şey göbek atmışlar anlamadım. Hayır göbek atmışlar ben, değil. Ben, ben. Onu yerdeki izlerden burada birileri göbek atmış diye sen herhangi bir filmde gördün mü? Çok ya onu diliyorum. gerçek iz sürücü anlar. Bir ayağı sağlam basmış diğerini burnuyla basmış ve kendi çevresinde dönmüş diye o izlerden kendi, belli olur. Ulan kaç kişi oynuyordu misket oyun? Buradan kesin bir... İyi bir, bir iz süren ondan misketi de anlar. Burada horon tepilmiş. O burada Zeybek oynanmış bakın diz izleri çünkü Zeybek de hani de dizler yere vurulur oralar daha çukur çukur olur ee, 50-100 milyon yıl önce e, olduğu tahmin ediliyor izlerin ama böyle tam bir misket izine benziyor böyle şey olmuş ne derler ona e, uzaylılar misket mi yuvarladı adlı bir e, kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu bazıları diyor ki misket değildir o ee, şey diyor kaya yuvarlamışlardı. Belki de özel bir oyundur. Yani şimdi bazı bölgelerde mesela Anadolu'yu geziyorlar. Orada çeşit çeşit oyunlar oluyor ya. Tabii canım yani şey Tambık diye bir uzaylı oyunu vardı Kayayı oyunu, yuvarlıyorsun ondan sonra mesela bir zopayla beline vuruyorsun arkadaş. Tambuk oyunu için gerekli malzemeler birer tane gıdilik. Biz Gıdi. onlara gıdilik deriz. Gıdiliklerimizi alacağız. Orada yuvarlayacağız. Böyle bir birisi ortada bir. ebe olur mesela tambuk tambuk diye. Onun beline odunla vuruyorsun. O da hoş bir görüntü yani. O en da bir nevi ne yapsın kara, kocaman uzayda. Yani insanların canı sıkılıyor ki bence sosyal varlıklar uzayda. Tambuk tambuk kaç oldu diyor mesela. 3 oldu. Lak diye vuruyor beline. Ben şu an <gülüyor> <gülüyor> oyunu gözümde canlandırıyorum. Teşekkür ediyoruz Ege. Gerçekten. Hayda da güzel oynanır aslında. Şimdi düşününce mesela iz top oynadığını düşün. Orada yer çekimi az ya. Vakit bol diyorsun. Böyle diye fırlıyorsun havada topu kapıyorsun mesela. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ben o tip şeyler canlandırıyorum. Çok güzel gözümüzde canlanan kareler şu anda yan yana geldiği zaman adeta bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor. Çok hoş. Ee, bunları daha da araştıracağız demişler. Şey olsun içiniz rahat Bunu olsun. Bunu biraz daha araştıralım demişler. Bunu biraz daha bakalım. Yani neymiş o gerçekler ortaya çıksın. Ee, Tambık oyunu mudur? Efendime söyleyeyim. Yoksa bir doğanın bize bir şey midir? İşareti midir? Herhalde mi? doğanın bize bir işaretidir tahmin ediyorum. Biz de öyle diye düşünüyoruz. Yani ayda yok. yaşayan yok. Ne Bir şey mi bu? El, Piknik yapmaya mı gidiyorlar? Ama 50 milyon yıl diyorum Ege. 50 milyon yıl, 100 milyon yıl önce. Belki orada böyle bir mesire yeriydi. Mesire yeri. Belki Doğru çok olabilir. oraların hafta sonları falan gidiyorlardı. Dünya manzarası. Şimdi düşünün şey bizim güneş sistemini. Pırıl pırıl boncuk gibi gezegen. Yani nereye gidecek? Nereye yani? bakacak? Ha, ama Satürn'ün de manzarası, manzarası güzel. Satürn'ün de manzarası güzel. Mars'a bakacak olsa içi bulanır insanın. İçi Hep yani. kırmızı, hep kırmızı, hep kırmızı. Belki hani o romantizm yeri olabilir. Mesela şey diyebilirler oraya. Gerçi Venüs aşk gezegeni değil mi? Evet, Venüs'ün de neden aşk gezegeni olduğunu da anlamadım ben. Hani ben, ben de bazı yerler gördüm. Aşk tepesi diye böyle... bir yer deniyor. Bakıyorum. İzbe bir yere kalınca demek ki oraya aşk tepesi falan deniyor. Venüs'ünde öyle bir hikayesi var diye. Sapada kalıyor galiba. Tabii doğru. Orada kimse herkeslerden uzak. Yo, çiftler başka başlayıp... dünya arasına böyle tık olmuş ya. Kimse görmüyor orada. Merkürle dünya arasına tık diye itelemişler diyorsunuz. Bence öyle olabilir ne kadar güzel astrolojiye olan biraz bir... da böyle bakmak lazım biraz, Evet. nasıl bakacağız nasıl bakacağız böyle bakacağız ee, efendime söyleyeyim bugün gazetelerde neler var 14 şubatta taze kaşar kalpten taze kaşarlar yaptı bir firma ya onu niye yerden yere vurdular ben hiç anlamadım onu Kahvaltıda görsem hapur upur yerim yani, Yersin yani taze kaşar, kaşar da iyiymiş diye Taze kaşar efendim kalp şeklinde Kaşar kalp şeklinde tereyağı bu kadar yaman şey olur mu Mis gibi tereyağı Vallahi işte ezine. Ayıcıklar aldılar balonlar aldılar Kalp efendim, şeklinde balon olduğuna inanıyorsun heh, da Kalp şeklinde çikolatalar Hangisi daha faydalı mis gibi orada mis Kaşar gibi, mı mi? tereyağı mı çikolata mı Ben sana söyleyeyim Direkt cevabını veriyorum yani Fıstık gibi ya Öyle mükellef bir kahvaltı düşün ya. Ne ya kadar hiç güzel. Hiç de görmedim. Hayatım marketlerde geçiyor. O kalp şeklindeki ürünleri görmedim. Senin için çok üzülüyoruz ya. Hayatı market, marketlerde harcanan bir hayat... Peki Kayacan şu anda gösterisinin... Aa e, evet, MyBillet'teki e, e, sayfam bugün itibariyle açılmış. Onu bir duyurusunu yap canım. 25 Şubat'ta şahsi show Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde şu anda bakıyorum. yeşil Orayı yavaş yavaş ne yapmak lazım? Griyleştirmek lazım. Griyleştirmek lazım veya böyle işte paslanmazlarla güzel bir e, renge belendirmek lazım. Bizim ustalarla beraber gideriz. inşallah hemen yürü. Valla her ustaya bir... başına. Sen şey yapsana böyle bir organizasyonun varmış gibi... Bilet almak ister misiniz falan Ustalara diye. Ustalara bilet bile satmaya çalış. Bence güzel olabilir yani. Hoşlarına da bile gider. <gülüyor> Bize de bir değişiklik <gülüyor> oldu diye düşünürler. Onlara da bir değişikliği, bir neşve kaynağı olabilir. Reklama mı gidiyoruz? Ondan sonra... Reklama gideriz. gideceğiz, reklamdan sonra devam edeceğiz. Fahir, dün hediyelerimizi de sevgililer günü diyerek şey verdik ya... Bilinçsizce dağıttık. Resmen işte bunun O Bu yüzden bugün bol bol haberlere çekiyoruz. bakacağız. Modern Sabahlar... Oden, sabahlar. Koskoca Bonnie'mde bir espiri haline geldi Faiz. Çocukken kukla dansı yapan adam diye ben bunları seyrediyordum. Nereden nereye işte. Ama şimdi adam maymuna döndü maalesef. Olur mu canım? Ben onu otude seyrettim ya. Hmm. Hey gidinin hey. Dağ gibi miydi? Dağ gibi. Hala azımba gibiydi. Oy nasıl? Diğer kadınlardan hiç eser yoktu da. Zaten grubun bir kısmından da eser yoktu otuya evet. geldiklerinde. Tabii canım bir tek adam vardı. Yeni yeni kadınlarla beraber ortaya çıktı ee, şarkılar o, bahsettiğimiz konularda yine sevgilince 15 sene önceden bahsediyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi kim bilir nerelerde neler neler yapıyordur ee, dün sevgililer günü dolayısıyla herkes bir e, eski coşkular yaşadı eski sevgiliye ilenmeler yapıldı bugün rakamlarla yine gazetelerdeki yerlerini aldı sevgililer günü coşkusu devam ediyor ee, bakalım neler olmuş neler bitmiş ee, Aşkını sunmak isteyenler için Dün adeta bir e, yarışa Adeta bir çılgınlığa sahne oldu ee, İşte sizlere sıra dışı Sevgililer günü haberleri Başlığı altında verdiğimiz haberler Sıra dışı sevgililer günü kutlamaları ee, Adana'da uçak kiralayıp Sevgililer gününün nişanlısıyla birlikte Gökyüzünde kutlamayı planlayan Sezaye Samsun Havaalanında kimlik kontrolünde Aranıyor diye kayıt çıkınca Gözaltına Evet <gülüyor> Efendime söyleyeyim Başka neler olmuş Bodrum'da flamingoların birbirine kur yaptığı fotoğraf Günün sevgililer pozuydu Bunların boynları uzun ve esnek oluyor ya Evet doğru. Acı kıvrıldığı zaman bir de yan yana geldiği zaman En güzel şekilde kalp, kalp. Halbuki bence en güzel sembollerden bir tanesi de ee, taze kaşarı kalp şeklindeki taze kaşar flamingo mu çok flamingoyu yiyebilir misin yiyemezsin yiyemez, yiyemez. Yama, Kaslı, sası sası bir sası eti sası sası. evet ya böyle insanın hakikaten tad şeyini bozan bir e, ve de kokuyor çok kokuyor, affedersiniz çok, kokuyor ve cırcır olursun ya yani, alışıkta değilsen bir, bir çok affedersiniz bir keçi etinde bir de e, flamingo, flamingo etinde bu etinde. risk var bu riski göze alıyorsan tabii ki tabii ki ee, İzmir'de 3 yıl önce 14 Şubat'ta dünyaya e, ilk çocuğunu getiren Serpil Hanım ikinci çocuğunu da yine dün kucağına alarak bu konuda rekor kırdı Sevgililer <gülüyor> gününde kucağa çocuk alma rekoru Yani doğurarak kucağa almaktan bahsediyoruz burada ee, Ondan sonra dün evlenenler normalde 3-5 kişi evlenir Eskiden öyle bir şeydi ya Yani bu sevgililer gününde çok düğün denk getirmeye çalışıyorlardı Bu sene bayağı getirmişler gene Gene var mı? Karkış kıyamet dün 70 çift evlenmiş 70 çift, 70'er, 70'er evlenmiş, 70'er, 70'er. 70 er, yani bir tane salonda yok, bir tane salonda değil. İstanbul genelinde 70 çift evlenmiş. Ve bunlardan bir tanesine de araba hediye etmişler. O da onların yanlarına kar olarak e, devam etmişler. Düğün arabamız bedavaya geldi demiş. <gülüyor> o kadar masraf esnasında. Değil mi? Böyle sempatik haberlerle devam edelim. E, başka ne var? Bebeklerle ilgili araştırmalar var. Tabii sevgililer günü hemen akabinde. Bebekler, bebekler 6 aylıkken aman geç. <gülüyor> Neymiş ha? Ama altı efendim aylıkken... bebekler altı aylıkken kelimeleri anlıyormuş. Onu da şey yapmışlar. İki tane nesne göstermişler. Böyle. Aguyu guguyu biliyor yani çocuk. Yani aguyla ile konuşmayın diyorlar çocuklarla. Göstermişler. Mesela bir tane şey göstermişler. Top atan kavunu. Bir tane de e, mesela şey göstermişler. E, ne göstermişler onu da sen seç topatan kavunu ve e, şey hürmüz. Yok hürmüz değil. On da mesela kavun cins kavun cinslerinden geliyor. topatan kavunu bir de işte çeşme kavunu. E, çeşme kavunu. Demişler çocuğa bak yavrum demişler. Bu çeşme kavunu bu tapatan kavunu. Sonra çocuğa dönmüşler demişler ki hangisi topatan kavunu? Hemen lak diye göstermiş. Ya gözleriyle tabii işaret ediyor. O Sonra... zaman e, buradan anlıyoruz ki diş buğdayını 6 ay öncesinde yapmamak lazım. Altı, evet neden? Zaten hani 1 yaşında falan çocuk iyice emeklesin de kendini ...doğru bir şekilde yönlendirsin diye geç yapıyorlar ama diş budayını iyice geciktirmek i̇yice lazım. Geciktirmek Çocuk de. iyice bir sessin. Evet e, ve %78 oranında bir başarı sağlanmış. Mükemmel bir rakam bunu e, zaten onu yıllarda doğrusu, arttıracağız. Daha da 80, 80, 80, 90 hatta neden olmasın. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'da bir köyde yaşayan Anita adlı hanımefendi evde tuvalet olmadığı gerekçesiyle... ...iki gün önce evlendiği kocasını terk etti... E, tuvaleti olmayan evden kaçtığı için kendisine de 10 bin dolar ödül verdiler. E, çünkü hep tuvaletleri dışarı koyuyorlar. Evde tuvalet olmadığı zaman sıkıntılar oluyor demişler. E, doğru ben de düşünüyorum şöyle gecenin bir vakti çok affedersiniz sık, insanlık hali sonuçta sıkışıyorsunuz e, bir taraftan bastırıyor nereye yapayım nereye yapayım e, evde de öyle bir yer olmayınca daha bir gün önce temizlediğiniz ev adeta e, leş, gibi oluyor. leş gibi oluyor o yüzden kadıncağız demiş yani daha oraları yeni sildim oralara yapma diye e, kocasıyla tabi ilk kavgası ve hemen akabinde de bu iş demiş böyle olmayacak ve derhal terk ederek 10 bin doları kazanmış efendime söyleyeyim 4... anlamadım ben haberi o sırada biraz da şarkı seçiyordum da Evi terk edip 10 bin dolar nasıl kazanılıyor? Onu Ödül vermişler ona bir sivil toplum kuruluşu. Çok hmm. cesur bir hareket diye. Böyle. <gülüyor> Oralarda çünkü şeyi teşvik etmeye çalışıyorlar. Olaydan sonra mı peki teşvik ikramiyesi veriliyor? Yoksa böyle bir bu sene en şık hareketi yapana 10 bin doları vereceğiz diyerek diye şey mi şey yapıyorlar? De, gaza mı getiriyorlar? Ya gazeta, şimdi orada teşvik ediyorlar. Evlerinize neden tuvalet yapmıyorsunuz diye. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Çünkü ben... Ee, i̇kisini de biliyorum. İkisinin de avantajları ve dezavantajları var muhakkak ki. Ancak e, işte oradaki bu teşvik de 10 bin dolarlık teşvik primi almış hanımefendi. İşte e, diğer kadınlara da örnek olsun onlar da kocalarını terk etsinler. Evlerine tuvalet yapmazlarsa şayet. Ee, 400 yıllık cadı davasına şöyle bir göz atalım. Hemen bakalım onu da. Yargıya intikal ettiği için gerçi 400 yıl önce yargıya intikal etmiş herhalde üstünlü zaman. 200 yıl önce İngilizisyon yargısına Tabii, intikal tamam. etmiş olaylar. Tabii ee, bu kez evet 1627 yılında Köln kentinde karabuğü yapmaktan suçlu bulunan Katrina Hanefendi e, o zaman büyük sıkıntılar yaşamıştı e, onun siyasi bir entrikaya kurban gittiğini düşünülerek tekrar dava açıldı e, işte falan filan devam edelim sonuçta şey intikal etmiş <gülüyor> mahkemelere intikal etmiş bir haber Doğru. onu da keşleyelim. Aman bugün de gazeteler var ya... ...dün herkes abandı sevgililer günü, sevgililer günü diye... ...bugün de valla fason fason şeylerle... ...geliyorlar karşımıza. Hmm. Şöyle e bir sevindirecek haber yok mu? Var. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan... ...güzel bir fırça atmış bütün herkese. Türkiye'de geçen yıl 14 milyondan fazla... ...cep telefonu ithal etmişler. ve 1 milyar 744 milyon dolar ödemişiz. Biz 11 ayda bir kez... ...cep telefonu değiştirecek kadar zengin bir ülkemiz... ...diyerek... E ...öyle diyorlardı. Zenginiz, coşuyoruz kopuyoruz falan diye. Ama o kadar da değil yani. Ama biz o, öyle, de, öyle dediler diye böyle bir havaya girdik. Vallahi biz ben de yani öyle gaza geldim. uçtu, roketledik falan filan büyüme hızımız artıyor Çin'i geçtik falan filan gelince ben de zannettim ki. Gaza geldin böyle, gittin telefon aldın. Durumumuz iyi diyerek gittim telefon aldım ona söyleselerdi. Ama mi? sen yanlış anlamışsın. Ee, yazık değil mi bu paraya demiş. Yazık demiş, günah demiş bakanımız. İsraf demiş. Ee, Türkiye'de demiş, yaklaşık demiş, 65 demiş, milyon demiş, cep telefonu abonesi var demiş. Ne oluyoruz beyler demiş. Türkiye'de aylık ortalamada 211 kısa mesajla e, Avrupa birincisi olarak yerimizi aldık. Biraz daha ekonomi haberlerine bakacak olursak. Ekonomi haberlerine bakmadan önce istersen bir reklamlarla coşalım ekonomi demişken. Hemen ardından da devam ederiz. <gülüyor> Gün ay ay ay ay dın dın dın dın. Gün ay ay ay dın dın dın. Gün ay ay ay dın dın dın dın. Oh rock'ın roll çok iyi geldi. vallahi bütün kemiklerim ısındı vallahi. Son bir haber alalım fire Son bir haberle bitirelim bugün programımızı. Güzel Aman bir haber olsun müjde olsun. Yani benim istediğim şey bana da bir doğum günü hediyesi olsun. Bugüne Sen kadar aldığım en güzel doğum günü hediyelerinden biri. Hı. Şu gökyüzünden yağın yağmur oldu biraz belki buzları eritir önümüzdeki tamam. günlerde kaymadan nice yaşlara ilerleyebilirim gibi bir hediyeydi o ee, gelin... gökyüzünden gelen hediye anladım ee, yarınları güvenle ee, basmak istiyorsun ama şunu hatırlatmak isterim ki en güzel hediye henüz verilmemiş olandır. Daha da mı yağmur, yani, yağmur da, yağacak? Daha yani. da mı yağmur yağacak? Karmı, Bak güneş demiyorum o kadar abartmadım Ab yani. Abartma. Ben de tabii ki güneş esas insan istediği şey güneş görmek. Evet Şubat 15'te doğmayaydın o zaman. Bu konunun bizle ne alakası olabilir? Çok özür diliyorum yani. Normal bir şeyde arada bir güneş gösteriyordu kendini ya. Yani böyle bir kış yaşanmıdı? Hep bir güneş vardı. Hep bir güneş vardı. Az da olsa biz onunla kıt kanaat geçinebiliyorduk. Ama işte maalesef son bir aydır. Sana son bir haber vermek isterdim ama gerçekten e, verecek haberin de verecek yok. Verecek haberim yok ama şu konu... Beni al, yalanlarla da aldatmak seviyorum. Bu dürüstlüğünü seviyorum bir taraftan da bazen dürüstlükte bir tokat gibi yüzme çarpıyor. Tokat gibi çarpıyor. Bu arada e, bir iki tane yerden haber geldi. Bu e, işte biz hani şeyi savunduk ya sevginin güzel sembolü kaşar başar diye. Evet. E, e, işte onu hani kaşarın başka anlamları olduğu için sevgiliye hiç kaşar verilir mi hani diye söyleyenler var e, efendim. Hüsnü. Taze kaşar ama bu. O ya kaşar başka anlamı olan kaşar taze, başka. Taze kaşar, şey eski kaşar. Tamam, eski kaşar. Eski kaşar eskimeden önce de bir şekilde kaşarlığa taze olarak başlıyor ve sonra eskiyor. Her şey gibi. E o zaman hiç sevgilisi insanlar kaşar peyniri yemiyor mu? Ya tamam yiyor da sevgili sevgiliye kaşar kaşar sevgiliye kaşar vermek ayrı, kaşar demek ayrı. Ya tamam sevgiliye kaşar vermek Başkımız ama birlikte kaşarlansın. Sevgi bakterileriyle ha. güzel bir şey olsun etrafında, büyüyücü bir diyorsun. şey olsun koruyucu bir tabaka. İşte herkes senin gibi bakamıyor demek ki. Ee, kaşar... Ama kaşarı böyle esprileri yapıyorlar da ya, Kaşarı versin o hapur yiyorlar. Yiyorlar. Hakikaten yiyorlar. Yiyorlar. Gerçekten hiç de şey değil yani. Bence etik değil. Madem öyle diyorsun. Kaşar yem arkadaşım. Kaşar yeme hakikaten. Onu hayatından çıkar tamamen. Ben o zaman derim ki tamam bu adamın etik bir duruşu var. Ama hem kaşarı yiyeceğim hem de başkasına vermeyeceğim. Nerede kaldı sevginin paylaşması? nerede kaldı? Evet, etik derken, gutik derken bir programın daha sonuna geldik. Ve yarın sabah buluşma dileğiyle ayrılmaktan başka yapacağımız şey yok. Hoşçakalın. Radyo 2'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve ilenci dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. 5'i beş. bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo 2'de. 5'i bir